Şeytanların kafirlere, meleklerin de müminlere yardımcı olduklarını beyan eder. İnsanın ruhu bedene iniş yaptıktan sonra insan 15 yaşına kadar ana, baba ve cemiyetin tesiri altında kalır. 15 yaştan sonra hayır ve şer yolunun hangisine fazla meylettiyse o yola devam eder. Şer yoluna firavunlar ve cinli şeytanlar, hayır yoluna peygamberler, peygamberlerden sonra mirasçıları salih ve alim insanlar ile melekler yardımcıdırlar. Ayeti kerimede ve kezalike cealna likulli nabiin aduvan shayatinel ila ma Biz Habibim sana karşı hile yapanları ve senin davetini iptal etmek için gayret gösterenleri, iman etmemek için müminlere düşmanlık edecek cinli şeytanlar gibi insi şeytanları da yaptık. Böylece her bir peygambere de insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Peygamberlere kinlerini ilerletmek ve aldatmak için onların kimi kimine yaldızlı, zahiri hak, batını batıl bir takım vesvese verici sözler telkin eder. Eğer Rabbin dileseydi bunu, telkini yapmazlardı. Öyleyse onları düzmekte oldukları yalanları ile baş başa bırak buyrulmaktadır. Yani gerek insandan şeytan, gerekse cinni şeytanlar birbirine telkin ettikleri gibi ayrıca cinni şeytanlar insana telkin ederler. Buna mukabil melekler de ruhu temiz insanlara, iyi insanlar da diğer insanlara iyiliği telkin ederler. Salih amel işletmek için de yararlı ilhamlar ederler. Şeytan da çirkin ruhlara, kafir ve fasıklara, kötü insanlara vesveseyi telkin eder. İnsanın içindeki nefs kötülüğe, aklı selimi de iyiliğe meyledinceye kadar şeytan nefs ile, melek de aklı selim ile irtibat kuramazlar. Ebu Zer radıyallahu teala anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, bana şöyle buyurdu. Ye ebezerrin taavvedte min şeyatinil cinni vel insi. Ey ebazer insandan ve cin'den olan şeytanlardan korundun mu? Dedim ki ey Allah'ın Resulü insandan da şeytan var mıdır? O da bana neam şeyatinul insi vel cinni yuhi ba'dhum ila ba'dhum zuhru fel kavli gurura. Evet, insanın şeytanları ve cinlerin şeytanları birbirini aldatmak için birbirine bir takım yaldızlı sözler telkin ederler buyurdu. Demek cinli şeytan insanın ve cinnin kalbini meşgul ettiği gibi insi şeytan da gözü, kulağı, şer ile meşgul eder. Hatta insi şeytan cinli şeytandan daha fazla insanı yoldan çıkarır. Çünkü onlar cinli şeytanın mümine musallat olmasına da sebep olurlar. Şöyle ki, fasıklardan bir insan yapmış olduğu suçunu yahut ihtiyardan birisi gençlikte yapmış olduğu hatayı cemaate veya ehil ve iyaline söyler. Onlar da sözlerini işittikten sonra aynı hileyi işlemek için teşebbüste bulunurlar. Fakat cinni şeytan kolay kolay mümini yoldan çıkaramaz. Bunun için denmiştir ki, küfür ve kafiri, nifak ve munafıkı ve fasıkı terk etmek, Fıskı terk etmekten daha zordur. Nice iyi insanlar etrafındaki kötü insanların yüzünden dalalete girerler.